Semut kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi İçimizden bir insana mı uyacağız asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz